Allah'a hamleder ve sonra salatı selam ederiz. Allah hepimize mağfiret etsin. Amin. Amin. Kardeşler bugün size bazı öz teferlatına gitmeden Ehl-i Sünnet'in itikadını yani bizi bize anlatmaya çalışacağım. Kulluk Allah Azze ve Celle kitabında bencinleri ve insanları yalnız Her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni ulasınlar diye yaratılmıştır. Yani bizde cin tarifesini bırakalım. Ne için yaratılmışız? Allah için sadece Allah'a kull olmak için. Yani insan sadece kulluğa programlıdır. Bunun dışında hiçbir şeye ne de programlı değildir. Mesela düşünün. Gökte bir kuşun uçtuğunu görüyorsunuz. İş şaşırmış mısınız? Yok. Gözün var. Allah. Denizde bir balığın yüzdüğünü görseniz şaşırmış mısınız? Yok. Ve dağda bir ineğin otladığını görseniz şaşırmış mısınız? Peki bir balığın dağda otladığını görseniz ne yaparsınız? Şaşırmışım. Ve bir kuşun denizin dibinde böyle uçtuğunu, kanat çıktığını görseniz ne yaparsınız? Şaşırmışım. Veyahut bir ineğin denizin dilinde otladığını görseniz Neden? Çünkü onların ilkaatı öyle değil. İnektir dağda ne yapacak? Kul toplayacak, sütünü verecek, etini verecek. Arıdır, balını verecek, balıktır, suda yaşayacak. İnsanda yaratılış gayesi neymiş? Allah'a kulluktur. Ne yapacak? İnsan Allah'a kulluğunu yerine getirecek. Ama niyeyse Allah'ın dağda otladığını gören birisi cinlendiğini zanneder, delerir, değil mi? Ama bir insan ki Allah'ın yolunda değil, başka yolda gider. Hiç insanlar ne yapmaz? Şaşırılmaz, rahatsızlık da duymaz. Ya şuna bak, ya şurada geziyor, meyhanede geziyor, camiye gelmiyor, oruç tutmuyor demez. Ama bir ineğin denizin dibinde otladığını görsün, onu çeker, fesbuğa koyar, bir tire koyar da bir yere koyar, gel gel. Ama hum ki Allah yolunda ibadet etmek için yaratılmış. Vallahi Hazretleri hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ne yaptım diyor? Ölümü ve hayatını yaratmış. Hiç giden geliyor mu? Gel.、Evet. Ne kadar büyük sahibi insanlar vardı, firavunlar vardı, dim alimler vardı, kütüphaneler dolusu kitabı olan insanlar. Ne ihtilale herkes vardı, herkes yaşayacağını yaşadı ve gitti. Hayırda yaşayanlar, ömrünün hayırda geçirenler ne yaptı? Ona kavuşacak. Şerde geçirenlerde muhakkak ne yapacak? Ona bunu açacak. Hazır işte biz kullu evlisi müneccir olarak iki ayı duyuruz. Ne yazıyor? İcbari. Ne yazıyor? İhtiyari. İcbari ve ihtiyari. Yani mükellerif olmanın kaç şartı vardır? İki şart. Birincisi nedir? Akıl dağılıyor olacak. olacak. İkincisi ne yapacak? Bunlara erecek. Şimdi akıl, icbari kulluk mükellef olana kadar insanın üzerinde hüccettir. Bunu anladınız mı? Yani bir çocuğa terbiye verirken ne dersiniz? Yapma. Etme. Yaptığımı ne yaparsınız? Azar gelir, dayak gelir veya başka ceza gelir. Yani ilk sorumluluğu insanın nedir? Aklındandır. Yani acıyı, tatlıyı, iyiyi, kötüyü ne yapar? Bununla ayırdeder. Ne zamana kadar? Kısa, hayız görmüş olması gerekir. Erkekse en fazla nedir? 14 yaşındadır. Çünkü İbn Ömer'den gelen rivayette falan diyor savaşta çok diyor kafir çocukları esir almıştık, eteklerini indirdik. Eğer kullanmışsa. yani bulağa ermişse o çocukların biz kelesini ne yaptık? Vurduk diyor. Yani on dört yaşta nedir? Erkek için bulağa ermedir. Demek ki ilk etapta sorumluluk neymiş? Akıllı. Buraya kadar eşari ve muteziliye reddiyedir arkadaşlar. Sonra akıl nereye kadar getirir? Yani ihtiyarı kulluk vahiyle tanıştı mı aklın görevi ne yapar? Biter. Biter. Ehl-i Sünnet'in burada, tahtabıcı etmediği için o kaideleri yazamadım ama siz kafanıza yazın bunu. Ehl-i Sünnet bu noktada aklı getirir, vahye ne yapar? Tabi kılar ve der ki, akıl nedir? Vahye tabi olur. Hatıp mıdır, muhatap mıdır? Muhatap. Akıl muhataptır, hatıp değil. Akıl sürülendir, sürücü değildir. sünnetin itikadıdır. Bu eşari ve muhteziliğe, akılcılara reddiyedir. Ve aynı zamanda haricilere de reddiyedir. Çünkü hariciler kulluğu ikiye ne yapamazlar?、Aynen. Ayıramazlar. Her doğan çocuğu Müslüman、tamam. olarak doğduğunu iddia eder, ahmaklar. Ama her doğan çocuk <gülüyor> fıtrat üzerine doğar ve önce akıldan sorumludur. Ve icbari kullakta fıtratın icabı nedir? Bilme. Bilmedir. Yani ne yapın ki? Allah'ı. Allah. Akıllıya da sorsan, deliye de sorsan aynı cevabı verir. Çünkü Araf suresinde Allah Subhanahu wa Taala ne diyor? Hangi ayetti? 170-172 ve 173. ayetlerde Allah Subhanahu wa Taala diyor ki, Allah ademin sulbüllem kıyamete kadar gelen bütün ruhlara ne yaptı? Çıkardı.、Evet. Çıkardı. Ve onlara bir soru sorduk. Ben sizin Rabbınız değil miyim? Mi? Onlar ne dedi? Evet. Sen bizim Rabbımızın. Ve ayet devam ediyor. Burada da haricilerle ve muhtezil ile ayrılıyoruz bu noktada. Yarın kıyamet gününde ebeveynleriniz sana vermiş oldukları şu ahtı bozmuşlardı. Biz de ondan sonra gelen nesildik. Onlara azâvet meselesiyle müzede azâvet edeceksin demiyesiniz diye. bu vakayı herkesin nefsine ne yaptık? Şahitler kazıldı. İşte bilme diye biz buna neydi? Bilme çünkü ta gari belada ruhumuz ne yaptı? Allah'a söz verdi. Fakat bilme ile bilmeme nedir? Haklı、yani, şeylerdir. Yani bilme fıtratın icabı, bilmeme ise nedir? Umluğun icabıdır. Yani Bizim yaratılışımızın icabı nedir? Birlemedir. Ve bilme fıtrattandır, birleme ise nedir? Ancak bir vahiy ile mümkündür. Biz hiçbir kavme uyarıcı, Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Bu noktaların hepsi haricilere reddi edilir arkadaşlar. Hani ayette söylediğim? İsra 17. İsa Suresinin 15. ayetinde biz hiçbir huame uyarıcı göndermeden hazavediciz değiliz Selam diyor. Selamunaleyküm. Bu da gösteriyor ki bilmeylem birlemeyi topluluk birbirine ne atmış, karıştırmış. Karıştırdığı için bakın bizim şu toplumumuzda beş vakit namazı kılmaz ama Cuma yapar. Beş rakit namazı kılmaz ama bayram namazını kilar. Beş rakit namazı kılmaz ama terabül namazını kilar. Beş rakit namazı kılmaz ama Ramazan orucunu apar. Bu、evet. kadar. Bunun sebebi bilme ile billemeyi birbirine karıştırmış. Yani akıllan vahiyini yapmış birbirine karıştırmıştır. Yani akli esdiğinde istediği yapmış. Vahiy ile ters düştüğünde aklını ne yapmış? Tabii, tabii. Gündeme koymuştur. Halbuki akıl vahiy ile tanıştı mı、tabii. biter. Şimdi icbari kulluğa bakalım. Ben yemiyorum, içmiyorum dese bir adam yaşayabilir mi? Ben evlenmeyeceğim ama çocuğum olsun desin. Mümkün mü? O da mümkün değil. O da mümkün değil. Ne yapacak? Meşru yolları deneyecek. Meşru yolları. ne kadar icbari kullukta duygular varsa aklın yönlendirdiği kevhid ile tanıştığını vahiy ile o duygular ne yapıyor? Vahiyin kontrolüne girmek zorunda.、Evet. Ananız babanız bile olsa onlara sevgi beslediğin ne yapamazsın? Göremezsin. İnsan anasını babasını sevmez mi? Sever, Sever ama müşrikse Allah'a isyan ediyorsa Onlara sevgi ne yapamazsın? Besleyemezsin. Veyahut korku. İnsan her şeyden korkar değil mi? Karanlıktan, aç kalmaktan, hapse girmekten, işkence görmekten. Birçok şeyden. Allah ne diyor? Eğer müminseniz ne yapın? Kendinden korkun. Allah korkusunu bastıracak hiçbir korku ne yapmayacak? Olmayacak. Biz sevgi veya istemel olarak, fıtrat olarak her şeyden isteyebiliriz. ama iste ister fakat benden ister gibi hiçbir şeyden ne yapmak istemediyorum. Yani akılların vahiy ne yapıyor duygulara terbiye vermeye başlıyor. Diler, insanlardan da insan bir şeyler diler değil mi?、Evet. Ama Allah'tan diler gibi ne yapmayacak bile、evet. dilemeyecek. Evet. Demek ki kulluk dediğimizde yani biz insan icbari kulluk istesek de istemesek de bir çarpın içindeyiz. İstesek ve istemesek de Allah'ın bizi yüklediği bazı programlarla ne yapmak? Amel etmek zorundayız. Biz buna icbari kuruluk diyoruz ta ki mükellef olana kadar. Mükellef olmanın şartı kaçtı? Kim? Neydi? Akıl bali olacak. Ve insan bunu bağlayacak. İki şart olmadan bir insanı mükellef duruma ne yapamazsınız? Sokamazsınız. Ama mükellef olmadan bir tane ne oluyor aynı karpuz gavon gibi? Tak diye tatlanıyor mu? Yedi yaşında. Yedi yaşında çocuğumuzu ne yaptın? Sevdir olmanızı. Alıştırın. On yaşına geldi tınmazsa,、Kendim. mükellef olma yaşarken kaçtı? Ondur, Ondur. Ama on yaşında namazı tınmıyorsa,、evet. dönünmüyor. Veyahut oruç, birden mi farz oluyor? Evet, evet. Alıştıra alıştıra. Yani ibadetleri çocuklarımıza ne yapacağız? sevdirerek, alıştırarak geleceğiz. Evet. Fıtratı, ricabı bilme dedik. Biz bunu aynı zamanda iman diyoruz kardeşler. Ve imanın zıttı nedir? Küfür. Küfür. İman artar mı? Artar.、Evet. Eksilir mi? Eksilir. Burada da harcıları reddiye vardır. Onlar imanı bir bütün olarak görür. Ne artırır?、Eksilir. Ne de eksiltir. İman nedir? Şube şubedir. Küfür dedik, suçlu ve şüphedir. Fıtratta kullğa gelince birleme dedik, aynı zamanda buna ne dedik? Tevhid. Bunu da şübeleri var mı? Evet, var. var. Arta eksiştir. Aynı. Artması nedir? Şirkdir. Yani Allah'a bir eş eklersen ama korkuda, ama sevgide. Mesela Bakara suresinin 165. ayetinde ne diyor? Ne diyor? Onlar Allahı sever, Allah sever gibi birilerini severler, asla eşkoşmadan Allah'a iman etmezler. Aslında hepsini biliyorsunuz ya numaralar aklınıza gelmiyor. Bakın terhitte, sevgide şirk ne yapıyor muş olabiliyor? Ve ot Fatihada her namazda iyi akın abudu. Bakla hilalken astar. Ne diyorsunuz? Yani, İnsanlar insanları insanları. Neden? Bir bir bil、şey. ol bildiğimiz için. Ve Allah her namazda bizi bunu ne yapıyor bildiriyor. İman dediğimizde imanın bazı şubeleri var. Nedir? Amma maddeli. Cibril hadisinde geldiği gibi Allah'a sonra Melek ne? De ne? De. niye melekler? melekler Çünkü Allah'tan bize gelen elçi nedir? Melek'tir. Ne getirmiştir? Kitap. Kime getirmiştir?、Evet, evet, evet, evet. Yakın bir sıralama, rastgele sıralama değildir. Sonra bu dördünden sonra bu dördünü koruyan bir şey vardır. Nedir? Ahiret. Ahiret ve iman. Sonra、evet, evet, Allah'ın、evet, evet. razı olduğu güzel veya çirkin, erkek veya dişi, siyah veya beyaz, beyaz, beyaz zengin ya da、bak. fakir, sıhhatli ya da hasta. Veyahut bir tarafı arızalı, gözü görüyor veya görmüyor, acaba ben razı oldum, kulumdan razı, razı olacak mı? Erkek veririm, dişi veririm veya vermem diyor. Veyahut köle olarak yaratır, ona da kulum razı olacak mı diyor. Dövme yakanı neden lanet edilir? Kaşı inceltene neden lanet edilir? <gülüyor> dişi inceltene güzelleşsin diye niye lanet edilir? Katım oluyor. Saça peruk takana veya kaynak yapana neden maalesef edilir? Çünkü Allah'ın yaratmış olduğundan razı olmamanın için. Bu kader nedir? Bir tekmedir. Haset de aynı şekildedir. Hasetçi bilim vermiştir. O insan ne yapmıştır? Allah'a hizmet ediyordu. Ona haset etmiştir. Allah'ın kaderini o da ne yapmıştır? Aynı zamanda tekme vermiştir. Şimdi Allah'a iman deyince. Biz bunu hangi şekilde ele alıyoruz? Üç şekilde. Oluviyet, buruviyet, isim ve sıfat. Neydi isim sıfat?、Bola. Allah. Allah'ın kitabında ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Insünetinde gelen Allah'ın <gülüyor> isim ve sıfatları mı oldu bir? İnşallah. De... <gülüyor> Akıl hiçbir zaman geçerli, ne yapmayacak,、hey. olmayacak. Akıl vahiy tabi、evet. olacak. Bütün her meselede olduğu gibi.、Evet. İki Allah Kitabında, Resulü Sünnetinde nasıl vasfetmiştir? Evet. Hiçbir değişmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> tatile, <Evet, gülüyor> tebile ve ta, ta, ta, ta. tahtife gitmeden olduğu gibi Allah'ın isim ve sıfatlarını ne yapma kabul etme. Şimdi biz bu ana maddelerle bütün fıkhı idareden ayrılıyoruz kardeşler. Çünkü isim ve sıfatla kimi Allah'ın gelen Kur'an ve sünnette gelen、e, isim ve sıfatlarını insanlara benzetmiş, kimi inkara gitmiş, kimi içini boşaltmış, kimi bir şeye benzetmiş, biz ne yapıyoruz, hani, o, o, o, o, o. olduğu gibi alıp kabul ediyoruz. Çünkü Buhari'de gelen rivayette İbn Abbas'a diyorlar ki, Allah kendisine razı olsun. Sen bunu nasıl tanıdı? Ne diyor Buhari okuyan? Allah razı olsun. Başka kim okudayım ben? Sen okumadın mı uçağım? Niye etmiştim ben deyilsin sen? Kur'an'dan sonraki kitap değil mi var? Sen okumadın mı hocam? Bu halif, sahih bu halif. Allah razı olsun. Ne diyor? Kim dinini akılla, reyle, kıyasla öğrenmeye çalışmışsa, ömrü boyunca eğri, büyü, yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz. Allah kitabında Resulü sünnetinde kendisini nasıl vasfetmişse olduğu gün alınır. Hiçbir şeye benzetilmez. İçi boşaltılmaz. Onunla ne yapılır? Kabul edilir. İşte Eylül sünnetin itikadı nedir? Budur. Allah konuştu. Nasıl ve nice diyebiliyor musun? Hayır. Hayır. Ses ve harf diyebiliyor musun? Hayır. Dersen bu kayda işlevsiz hale gelir. Dediğin zaman Allah'ın eli vardır. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Şimdi el deyince nasıllığına niceliğine girdiğinde el pek kemik çıkmaz mı? Allah'ın gözü dediğinde işte damardı, kandı. Bunlar ne yapar? Alır gider. Olduğu gibi ne yaparsın? Alırsın. Selefin ilk tadı bu. Evet. Ve Allah kendisinden razı olsun. Evet. Selefimizden İmam Maliye Arşa İstiva'dan sorulur. Arşa İstiva Kuranda var mı? Var. Beş altı yerde geçiyor.、Evet. Nasılın nicelliği var mı? Var.、Evet. Rahman olan Allah Arşa İstiva. Allah bu şeyi getirin. İmamu Maliye birisi geliyor diyor ki İstiva nedir diyor. Ne diyor İmam Mali? Mali İstiva var. Mali İstiva getirmesi gerekiyor. Yarım saat duyuyor, sukut ediyor, oyun damarları şişiyor, istiğam malum, yani damga、evet, geçiyor, bilinmemiş.、Şey. Keyfi etin mecbur, mecbur, yani bilinmemiş. İma etmek, Allah razı olsun. Keyfi etin mecbur, yani. Kıyıdikada mıız bu? Soru sormak, Bida, Bida.、Yani. atın bu bidatçiyi ve bu mecliste bir daha ne yapmayın? Ne <gülüyor> yapmayın? İşte bizim Ehl-i Sünnet'in bütün fırkalardan ayrıldığı ince nokta burasıdır kardeşlerim. Olduğu gibi, rububiyet, ne demek rububiyet? Rab'lık da Allah'ı birlemek, yaratan. Bak, rastlım lazım, arada birisi konuşacak.、Evet. Rububiyet tevhidi, yaratan. Yaşatan, öldüren, yediren, içirendir. Yani kainattaki canlı cansız ne varsa hepsini birleştiren, bir araya getiren nedir? Ayıra nedir? Yani birlemede ne yapar? İnsanlar ayırılır. Çünkü kıyamet günü Allah Azze ve Celle kahhar benim, celal benim, cemal benim her kim dünyada kime ibadet ediyorsa gitsin ona, ilahına gitsin. Tabi olsun deneyecek ve ite tapan ite, puta tapan puta. Neye taplıysa da ona gidecek. Kim kalacak ortada?、E, Sadece müminler ve münafıklar dayız. Müminlere seslendiğinde müminler korkacak bizkenden. Rahman'a sığınıyoruz diyecekler ve Rahman onların tanıyacağız. Hattan tecrübe edince onların hepsi. sizlere gelecek ama bu nefslar ne yapabilecek? Sırtını zeli göle düşecekler. İşte Allah'ın da onlara kurduğu tuzak o. O bölüme girmek istemiyor. Demek ki Allah'a iman deyince bunlar da içine ne yapıyor? Giriyor. Bakın bu imandadır. Bunun、evet. açılımı ise nerede oldu? Tevhidedir. Tevhid.、Evet. Yani imanla tevhid hemen birbiriyle nedir? İç içedir. Üç içedir. Ve tevhidin zemini nedir? İmandır. İman anlaşılmadan、evet. tevhid anlamamız mümkün. Devam edin millet. Mila. Neden anlaşılmaz? İman olmayan. Çünkü haricilere sorsan iman nedir diye ne okurlar bize? 104 bakara, bakara. 250. Ve derler ki. Kim tabutu inkar eder, Allah'ın Allah sağlam kulpuna yapışır. Şimdi bakın, tabut nedir? Allah'ın azuru. İlahi giden yolu kesen.、Evet. Her şey. evet. Şunu anlam ya, birleyebilir mi?、Evet. Yani iman etmeyen birisi ilahı ne yapamaz? Aniyemez, aniyemez ve seçemez. Çünkü o imanın azurunu bulaştıranları görmedin mi diyor? Kast ediyor, yani iman eden birileri var ve imanla zulüm bulaştırıyor. Yalnızca şirke giriyor. İman etmese tevridanlaması mümkün <gülüyor> değil. Öyleyse önce imanın anlaşılması gerekiyor ki üzerine tevridi güzel bir şekilde inan edilecek. Evet, melekleri iman. Ne anlıyorsunuz? Bir erkekliği dişini yok. Yer içeri. Emin olurlar mı birinden?、Yok. Duygu var mı? Yok. Yok. Acırlar mı?、Hayır. Yok. Ürerler mi? Hayır. Yok. Hayır. Evlenirler mi? Hayır. Hayır. Yok. Ama kızınız oldu mu melek, oğlunuz oldu mu cevher verirsiniz değil mi? Veya <gülüyor> <gülüyor> istabih, veya nikah. Ama hiçbir erkeğe melek ismim ne yapmazsınız?、Hayır. Niye? Hani iman ettiniz? Koyun, bak o zaman <gülüyor> ben sizin iman ettiğiniz anladım. Gelelim kitaplara. Şimdi çay varsa çay sevsin. Tamam. Geçsin. Kitaplara iman deyince ne anlıyorsunuz? Mesela bugün adamın biri çıkmış diyor ki, ne diyor? Ya diyor. O zaman ki diyor, bütünler diyor. Bugün için yeterli değil ki diyor. O zaman diyor sporta yoktu diyor, borsa yoktu diyor.、Hayır. İşte sigara yoktu diyor, bir şeyler yoktu. E、şimdi diyor bunlara haram diyebilirsiniz, şimdi ne yapacaksınız? Piyasa gidiyorsunuz diyor. İslam'da helal ve haramlılık nasıldır? Bir, yüzyıl mem, iki, illetler. Birinci örnek verin. Bir, men, domuz eti. İkinciye, sınava alkol içti. Keskin dişti.、Evet. Leş yiyen, keskin tırnaklı hayvanların eti size nedir? Haramdır. haramdır. İsim var mı burada?、Yok. Hangisi girerse girsin. Keskin dişli, keskin tırnaklı ve leş yiyen hayvanların eti size nedir? Haramdır. Veyahut sarhoşluk veren her şey haramdır. İstafı, çok, hepsi, haramdır. haramdır. Neyin istafı olursunuz? Müsrifliğin hepsi nedir? Haramdır. haramdır. Bakın bunlar nedir? İlliyete. İlliyete. Şimdi spor da bakılır. İspan alem mi? Hayır. Alem yiyebilir misin? Hayır. Yemesin. Ama muamelesinde faiz bulaşıyorsa, haksız kazanç varsa, zamanında aparsın.、Evet, i̇şte evet. Alem. Ancak öyle. Şimdi kitaplara gelince, kitaplara imanın bir şartı var. Nedir bu? Bir. Onu kim göndermiş? Allah, Allah. Kim koruyor? Allah. Allah. Hepsini mi? Hayır. Korlamazlar. Hepsini mi? Yani. O zaman incir Tevrat sebûd olunmamış. Hangisi? Biz indirdik, biz kolye lazım. Hangi、vuruyoruz. ayette? Nahil. Neşan? Sura Nahil Allah'a. Hicir dokuzuncu ayette.、Ja. Biz indirdik. Bunu ne yapacağız? Biz kolye. De Demek ki indirileni anlattık. Indirilen neydi? Kur'an'da kitap ver hikmetli. hikmetli. Demek ki indirilen kitaba iman derken bakın imanı gözden geçirin eksik olan her cüzde adamın biri çıkıyor. 18 sene müftülük yapmış, nurcularda kalmış, tasavvufta kalmış sonra hepsinden bıkmış, pisliklerini görmüş, Süleymaniye Vakfı'na geçmiş onun bilmem neyi olmuş, koltuğa oturmuş, yıllarca kaç yaşına gelmiş Diyanet'in imsakiyesine uymuş ki ona doyma değil imsakiye bugün çıkmış ne diyor? 70 dakika fazla uç tutuyorsunuz. Diyanet başkanı ile istifa etsin siz diyor 80 dakika şey ne yapıyorsunuz orucu fazladır. Ulan dini başta mı yazıyorsunuz? Yani senin ömür boyu bununla tuttun ömür boyu ahmak şimdi aklın başına geldi. Allah Resulü'nün bir duası var. bunaklıktan sana sığırdım、diyor. bu tip insanlara itibar etmeyeceksin çünkü bunlar bunakmışlar ve bu tip insanlar zaten İbn Abbas haricilere gidiyor, tıkmesinden geri geliyor, Ali、yani、diyor ki ne çabuk geldin, onların mücadelesi çoktu, Allah Resulü diyor bize ne bıraktı、şey. iki ağır emanet bıraktı biri Kur'an, biri de ne dedi, sünnet onlar Kur'an'ı aldılar, bize yeter dediler sünneti bıraktılar Ben de bununla bir şey hallettim. Geldim diyor. Bunlar da aynısı. Kur'an bize yeter diyorlar. Arapçamız var diyorlar. Sanki Erdoğan çocuk, Arap çocuğu bizim hocamız olmuş oluyor ya, onları da anlamıyor ya. Bunlar bildikleri 3-4 kelime Arapçayla dili ne yapıyorlar? Baştan yazıyorlar. Peygamberin yerine kimin ismi yazıyorlar? Kendi adlarını yazıyorlar. Kitaplara iman deyince Kemal'a ermiş mi? Kemal'a、evet. ermiş. Ne anlıyorsunuz Kemal'a erince? Tamam、ne? abi. Bir şey güzel bir örneği vardı, bir sohbette hatırlıyor musunuz? Vandağın ağzına kadar böldü.、Evet. Bir tane de kart aldı, içine attı. Ne oldu su? Kaş. Kaş. Kemal'a ermiş dediyse, doyuma ne yapmış? Ulaşmış. Eksik bir şey var mı? Yok. Yok. Kafir bırakılan bir konu var mı? Yok, yok. Birbirine zıp bir mesele var mı malide? Yok, yok. Bakın bu yoklar. Başımıza bir mesele geldiğinde bu kitap bana yetmez. Ben imana giderim, kıyasla giderim derseniz kitaplara imanı uzarsınız. Bu anladınız mı? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu maddeleri anlarsanız hiçbir şey ihtiyacınız sizin yok. Yani Allah unutmuş, Resulü taktile gitmiş, siz onun yerine ne yapıyorsunuz? dolduruyorsunuz. Kaç dakine böyle yanaşırsanız, olduğu yerde durur. Eğer Müslüman anladınız mı?、Evet. Kitaplara yırma dediğinizde kafir bir şey yok, eksik bir şey yok, birbirine zıt bir mesele nedir? Yok ve kemari ne yapmış? Erkemiş.、Evet. Kim açıklamış bunu? Allah'a Allah'a Allah'a bundan başkası açıklarsa ne olur? プランのスーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、を着て、スーツを着て、スーツて、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スすツを着て、スーツを着て、スーツを着て、スーツて、スーツを着て、スーツを着ですーツを着ーツを Öyle böyle ne yapıyor? Allah, ın Allah ın izniyle. İşte Resul Allah'ın izniyle vahiy insanlara ne yapıyor?、Evet. Onun görevi de nedir? Evet. Peygamberlere imandır. Canlıs. Peygamberlere imanla. Peygamber'e imanın arasını ayirde edebiliyor musunuz? Evet. evet. Nasıl? Minel imanım iman i̇man imanımız ama imanımız. Aslilikimiz Peygamberlere, peygamberlere、evet. itaattimiz ve、evet. itibamız. Yani, Anladınız mı?、Evet. Yani geçmişin şeylerini bize atmaz. İmametimiz. Anladınız、anamadır. mı? Gideri mağlubeti imana. Habib var mı? Var. Derzat var mı? Var. Evrak ne var mı? Var. Derzat mı? Var. Çünkü biliyor. İnsan oluyor dört alimden geçer. Bir alimden. İki dünya alim'i. 3- Verzah vermelidir. 4- Mahir et alır. Ben dinlemem. Sur üflendi. 2. Sura üflenmede、sure、nedir? İnsanlar veriliyor. Yok. Neresidir? Mahşer yerine. Çırılçıplak, sünnetsiz olarak ne yapıyor? Yok. Toplanıyor. Amel defterleri nereden veriliyor? İnşallah. Soldan, sağdan, ve soldan, ve arkadan. Ve küçük büyük demeden herkesin işlediği ne yapacak? Bu amel defterinde. Her sefere gidiyordum, oraya tutmam. Orada ne yapacağım? Sefere gittim, oraya tuttum. Orada ne yapacağım? Sonra bir nizam var. Nedir nizam?、Evet. Eski ne yapıyor? <gülüyor>、e, pazarlarda şöyle bir terazi var. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. İşte o nedir? Terazi. İşte、yani. hep o nizanı anlatırız ama sonra elektörün şu bu çıktı, delikli demir çıktı, merd、tamam. bozuldu. Serbest bırakacağım arkadaşlar. Sonra ne var? Nizandan sonra? Şaşkın. Hemen. Şefaat. Hemen ne var? var. Hemeni var. Hayır. İnsanlar toptan. Ana dehterleri、evet. tartılıyor. Cennetlik mi, cehennemlik mi? Sonra şefaat, sonra ebedi. Evet. Gelelim kadere. Kader nedir? Allah'ın kulları razı olsun. Araplar ne diyor?、Ha. Güzel bir tarifi var.、Evet. Büyük bir büyük yemek kaynağı diyor.、Aha. Kapalı bir kazan. kazan Kepçenin attın. Bir razı olsun. Kaderin dört rübnu vardır, dört anahtarı. Bunlar nedir? Bilin. İki. Yaratma. İki. Allah'ın bilmesi, yazmasıdır. Allah'ın yazması, Allah'ın yaratması, Allah'ın bilemesidir. Dilemesini önce yaratmasını. Dilemez. Dilemez. Her sözü açıverdi. Neden dört rükun var? Bu dört rükun biz kadere girdiği zaman ayağını sıkar. Mesela kaderi inkar edenler neden inkar ederler? Mesela nasip ve mensuhu inkar edenler niye mi inkar ederler? Ya Allah'ın amilinde Allah eksik değil mi o? Yani Allah bir şey yaratacak, sonra ne yaptı onu kaldıracak. Bu mümkün mü derler? Ne kadar akıllı adam varsa kaderle ayakları ne yapmıştır, kaynaklanmıştır, her mesele de Aklın zerre kadar değer nedir? Yok mu? Allah kendisinden razı olsun. Ali ne diyor? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı ne yapardın? Ayağımın altın altına mesle. Anadır Resul'den üstüne mesle derken diyor. Nerede geliyor bu yuvaya? E bu Davut? 162, 163, 162. Evet. Kadere'de kaç hükmü varmış? Dört. dört, dört. Allah'ın ilmiyi, yalması, yalması, yalması diremediği, yaratmaz. Bunlar kaderi nedir? Giriş anahtarıdır. Kadere bu dört girişin dışında girmeyi <gülüyor> atmak, insan bayan ne yapar? Kaydırır. Kaydırır. Kaydırır. Kaydırır. Kaydırır. Kaydırır. Kaydırır. Kaderi kim inkar ediyor biliyor musunuz? Birincisi şialar. Kaderi <gülüyor> ne yaparlar? İnkar, i̇nkar ederler. Bu günün müntesliklerinden, Mustafa İslamoğlu diyemeyecek çünkü İslamoğlu değil kendisi soyadı hafetlüğü. Kaderi inkar eder, Cibril hadisinde kaderin, kader rivayetinin olmadığını ona、e, rivayet perestlerin eklediğini iddia ederek kaderi ne yaparlar, inkar ederler. Demek ki iman dediğimizde şu altı şartı ne yapacağız, bileceğiz. Ve bunların da kendi aralarındaki bağılamını ne yapacağız? Kafamıza、evet. yazacağız.、Tamam. E、şüphet dediğimizde de şüphet ne yapar? İkiye、evet. ayrılır. Birine dij, diğeri de, de ne diyor?、Evet. Evet. Evet. Evet. Büyük şüpheti ikiye. Sen ne yapıyorsun? Büyük şüphet ne yapar?、Evet. Küçük şüphet ne yapar? Bu amel iptal eder. Bu amel iptal eder. Hadis de ne diyor? Biz diyor. Deccal'dan bahsediyorduk diyor, size bundan daha büyük bir beladan bahsedeyim mi? Evet, öyle anlıyor. Ey Allah'ın Mesulültanım, Deccal'ı Nuh Aleyhisselam ile kanunu ne yapıyor? Sakındırıyor, bundan da büyük bir bela. Öğren olunca sahabe ne yapıyor? Daha da bir dikkat kesiliyor. Biriniz diyor namaza durur, namaz kılarken birinin de kendini izlediğini görür, namazını güzelleştirirse bu nedir diyor? İşte bu, küçük şehtir diyor. Neyi、tamam. iptal ediyormuş? Amelden iptal ediyormuş. Allah'tan ki, amelden iptal ediyormuş. Şimdi, riyanın da aşamaları var. Bir, amelden önce olabilir mi? Olabilir. Amel işlerken,、olabilir. amelden sonra olabilir. Peki, nerede ayrılıyor şirkler, küçük şirk? Nerede ayrılıyor? İnce bir çizgi var. O çizgiyi geçince zaten müştü olur. Allah Resulü diyor ki, İslamatü Vesselam, kapkaranlık bir gecede, kapkara bir karıncanın Kara bir kayanın üzerinde yürüyen ayaksızlar. Allah'ım bizleri bilerek bilmiyerek şekil her türlüsüne düşmekten benim için öğrendiğim doğru olanı amel etmeye hepimize nasip etsin. Allahım mübarek olsun. Eşvedenlerin önünde intihar ettiğe antoluyuz. Allah rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. 私たちは、それは何で i ょう Diş yaptırmak mesela soruçu bozma yoksa bozma değil de ince et. Hala diş、e, şu dişler güzel gözüksün diye ince etme var ya ince gibi böyle dizme kadınların erkekler de yapıyor. Para bulan mı? Yani fıtratı bozma ama insanın sıhhati vardır. Sende sıhhati değer yaptınız mı? Sıhhatine zarar verecek şeyi kaldırlabilir ama düzgün gözüksün diye. O demir yapmalar var bazı şeyler var. Elimde yılanlar acam. Yani sadece bir zararı yok da, sifl güzellik için yapıyorsan bu haramdır. Sifl güzellik için. A geçmişte yapılmıştır, o geçmiştir. Kim İslam'a giren İslamını güzelleştirirse geçmişinden de haznede sadece çıkamaz. Soru soralım. Evet sorabilirsiniz yani önemli değil.、Evet. Bu bakın 178'de orta、evet. hani mesela、e, fotoğraf çekmişler, peki orta gün yerinin ardıma ile karanlık arasındaki çizgisi normalde diyor ayette böyle olmaz ki. Siyah beyaz mı? Olmaz sadece oynama yapıyorlar. Resim oldu. Resim olduğu için diyorlar. Yoksa, Yoksa gözlendiğinde、ne? şu imsak vakti tam vaktidir. Tam yerine, vakti böyle olur. Resme、şey、yapayla. O sadece oradan başka bir şey yapmış. Bilgisayar üzerinde ben ölen babamızla istediğim şeyi soruyor. Başka başka Allahu Teala ve Asalam. Bir ok attığımızda üçüncü cennetlik diyor.、Evet. Hayır, attığımız yerde oku düştüğü yeri görür diyor. Veya oracık、evet. bolun attı. Güneşin batmasıyla mı sahipler? Evet, gün şuradan gelip diyor şuradan battı mı oruçlu iktidar edersin şimdi bakın çölde yaşayanla karasal dağılık olan bir yerdeki haklıdır çöldeki insanın yani gümdüz ovadaki bir güneşin batmasıyla normal mesela şurada gökteden var güneş onun arkasına gitti hemen oruç açacak mısın ve adamın dağın dibindesi düştü Ama güneşin şeyleri yukarıdan gözüküyor. Oruç edecek mi? Yani güneş şuradan gelir, şurandan batarsa oruçu ne yapar? İftar edecek mi? Ve bunun incelemesi、e, yıllardır zaten inceleme inceleme saate dökülmüş.、Bu、saatler doğru. Bunda bir sıkıntı yok.、Yani. Başka evet demek. Bakın çok önemli meseleler var. Tabii.、Yani. bu izbari kulukta yani、e, hadisi biliyoruz da Allah Resulü'nün her türlü fıtrat üzerine dua ederiz、yani, müslümanlar ama dua etmeleri tam anlıyorum. Şimdi biz normalde yani, fıtrat üzerine、evet. dua ediyoruz. Hadisi hatırlıyoruz. Harbi Hadis Müslümandır. Müslüman olmak. İşte Arap 70'lerdeki yani lebeveyin verimiz sana vermiş olduğu şu akli bozmuşlardı. Biz de ondan sonuna gelen nesildik, onları azap etmenasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz dedi ki, buradaki ikrarı Rab olarak değil, ilah ikrarı olarak almışlar ve her dolan çocuğu fıtrat değil, Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişlerdir. Fıtrat derken insan fıtratı. Yani sıkıntı tabi. Yalnız mı o fıtrat durma sadece yani şeyleri değil、evet. yani emir ve rehinlere Allah'ın bilmesi、evet. yeterli olup olur. Allah'ın bilmesi vakiilendir. Şenay'ın Allah'ın bilmesi vakiilendir. Bu olup, sazırdan, sazırdan, insan kaydım alalım veya... よかっ た, ったか ら, から、よ、ま、かっ、はいうんね、た、はい、ここから、よかったら、よかったら、よかったら、よかったら、よかったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Saham on beş üzerinden bir yıldız. Süleyman Ateş bunda akılsıyla kaldı. Ne istiyorlar? Bakın dedi onu aldı. Anladın mı? Din de geçerli. Kur'an ve Sünnet'tir. Şurada kanıttığın bütün meselelerde bakın. Akıl vahiy geldiği、Ağzım、zaman ne yapar? Durur. Bugün sıkıntılar akıl girdiğinde başlıyor. Süleyman、evet. yani、ön Ateş kimdir? Akılcıdır.、Evet. Abdurrahim vahiydir kimdir? Akılcıdır. Bizim içimizden de bazı cinli salaklar çıkıyorlar, aynı geçen Sena Abdülaziz Baye'nin adına atılığı pisliği bizim üye arkadaş dediğimiz Müslüman dediğimiz salakları atıyorlar, o salaklar da aynı bir cinli köpeğe peşinden gidiyorlar. Vahiyin peşinden giden vahiyet abidur. Şirada mısınız? Vahiyin peşinden giden vahiyet giden, tamam mısızlarsa muhakkak bir cinli salak diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam,、e, şimdi bizim arkadaşlar bizim kendi akrabalarımızın, sen, sen biliyorsun ağabey,、yani. altı yel aylık çıktı, on beş yıl önce. Çocuğun babası namaz kılmıyordu, kendilerinin cemaatı da çocuğunu genel zaman mı kılmardılar? Üşük diyelim. <gülüyor> Çocuk, bu <burası> da <gülüyor> elmiş mi? Altı yel aylık. Altı yel aylık.、Yani. Yani. Şimdi Allah <gülüyor> Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sahabelerin bir çocuğu refah ediyor. Ayşe annemiz diyor ki, işte diyor cennet kuşlarından bir kuş cennete gitti, öyle demiyor diyor. Allah cenneti yarattı, cennet için ehil yarattı diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin ölen çocuklarından soruyorlar. Ne olacak? Onlar yaşasalardı ne üzerine yaşayacaklardı ve ne üzerine öleceklerdi Allah diyor. O yüzden cenaze namazı çocuğun dünyada nefis almışsa, bulalı ermemişse, kanımsa. Mı? Yani o çocuğun、e, evet. anne ve babası namazı görüyor, çiftçileri. Diye...